İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup dört ayettir. De ki, O Allah'tır. Gerçek ilahtır ve birdir. Allah samettir. ولم ولم ne doğurdu, ne de doğuruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu.''